Yüz Eser Aganta Burina Burinata Halikarnas Balıkçısı Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar merhaba. Doğaya, denize, mitolojiye, özellikle Anadolu mitolojisine adanmış bir ömrü, öykü ve romanlarıyla dile getiren bir yazarı, Halikarnas balıkçısını ve Aganta Burina Burinata adlı eserini tanıtmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Asıl adı Musa Cevat Şakir Kabahaçlı olan Halikarnas balıkçısı, 16 Nisan 1886 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Büyükada Mahalle Mektebi'nde başlayan eğitiminin yanı sıra aldığı özel dersler sayesinde İngilizce öğrenir. Robert Kolej'e e girer ve orayı iyi bir dereceyle bitirir. Tek isteği denizci olmaktır ama ailesinin baskısı sonucu Oxford Üniversitesi'ne gönderilen yazarımız orada Yakın Çağlar Tarihi bölümünde öğrenimini sürdürür... Kolejin son sınıfındayken yazıları ve çevirileri İkdam dergisinde yayınlanan Halikarnas balıkçısı yurda dönüşte hayatını kalemiyle kazanmaya başlar. Meşrutiyet ve mütareke dönemlerinde diken ve ince gibi dergilerde karikatür ve süsleme resimleri yapan yazarımız bir yandan da öyküler yazar. Cevat Şakir 1925 yılında yayınlanan bir yazısı nedeniyle 3 yıl kale bentlik cezası alarak Bodrum'a gönderilir. Dostlarının ve sevenlerinin kısaca balıkçı dedikleri Cevat Şakir, öykülerinin yayımlandığı dönemlerde Sabahattin Ali, Sayit Payik gibi hikayecilerin toplumsal gerçekçi üsluplarının aksine romantik üslubu kullanır. Eserlerinde ekmek kavgası veren insanları yalınlaştırılmış bir felsefeyle coşkulu bir biçimde aktarır. Balıkçının kahramanları, tütün işçileri, dalgıçlar, balıkçılar tayfalar, yoksul kadın ve çocuklar benzeri kişilerdir. Bu kahramanlarda yıllar yırılı biriktirdiği izlenimleri ve aynı zamanda bir dönemin tanıklığında buluruz. Bodrum'u çok seven balıkçı 1926 yılından sonra eserlerini Halikarnas balıkçısı olarak imzalamaya başlar. 1939'da ilk öykü kitabı Ege kıyılarında adıyla yayımlanır. Merhaba Akdeniz Ege'nin Dibi, Ötelerin Çocuğu, Uluç Reis, Yaşasın Deniz, Turgut Reis öykülerinden ve romanlarından bazılarıdır. Mitoloji ile Anadolu kültürünü karşılaştırdığı Anadolu Tanrıları, 1954 yılında Anadolu Efsaneleri 1955'te yayınlanır. Yazarımız, Bodrum'da geçen yıllarını 1961'de yayınlanan Mavi Sürgün adlı eserinde anlatır. Aganda Burina Burinata'dan söz etmedik ama. <gülüyor> Şimdi söyleyecektim. Aganta Burina Burinata, ilk romanıdır. Anı roman şeklinde yazılan Aganta Burina Burinata on bölümden oluşur. Bölüm başlıkları ayrı ayrı isimlendirilen bu eser, denizde yaşamayı, kara yaşamına tercih eden Mahmud'un tutkulu öyküsüdür. Romanı okumaya başlayalım mı? Başlayalım ama bir iki söz daha eklemek istiyorum. Ne dersin? Ha, elbette devam et lütfen. Bodrum'a tutkuyla bağlanan Halikarnas balıkçısı daha sonra oraya yerleşir. Denizi ve deniz insanlarının öykülerini yatağın adına verdiği teknesinde yazar. Kendinden dinleyelim. Kendi kendime olmak istediğim zaman yelkeni yalnız direğe takardım. Ben art güverteye boylu boyunca yatar dümeni ayaklarımla kullanırdım. Bernard Show'un insan, üstün insan adlı yapıtını öyle çevirdim. Aganta, Burina, Burinata'nın çoğunu öyle yazdım. Orada bir denizciyi anlattım. Bir denizciyle bir kara adamını kıyasladım. Kara adamının tutukluluğunu, toprağa bağlılığını filan. Çocuklarının eğitimi için İzmir'de de yaşayan Halikarnas balıkçısı... 13 Ekim 1973'te yaşama veda eder. Bu kadar bilgi yeter diyelim ve romanı okumaya başlayalım. Rahmetli babamı anarlarken nur içinde yatsın. Ya da toprağa bol olsun demezlerdi. Çünkü babam denizde boğulmuştu. Ama boğulan yalnız o muydu? Soyumuzdaki erkeklerin çoğu denizde kalmıştı. Anam kaptan kızydı. Babama varınca kaptan karısı oldu. Babamı doyasıya göremedim, evlendim, kocamla iki aycays sürekli yaşayamadım der, beni gösterir. Bunca hazda denizci olursa ne yaparım? Kaptan kızı kaptan karısı olduğum yetmezmiş gibi bir de kaptan anası olmasam bari diye eklerdi. Mezarlık servilerinin altında ninelerim, teyzelerim yatarlardı. Oysa erkek akrabamın mezar taşları yoktu. Neredeydiler? İnsan çeşitli yerlerde ölür. Ne bileyim dağda, taşta, savaş alanlarında. Ama denizden başka her yerde bir izi, bir kemiği, dikili bir mezar taşı kalır. Denizde boğulan denizcinin ise tıpkı bir hulya, bir rüya gibi tam bir kayboluşu, bir silinişi vardır. Anam ne olacak? Toprak insanı topraktan, deniz insanı da sudan yaratılır. Topraktan olanlar toprağa dönerler, sudan olanlar akıp denize karışırlar derdi. Anam söylerken babam da yanık sesiyle sakın ha denizci olayım deme diye söze karışırdı. Ama kasabanın bütün sokakları her ne kadar sağa sola sapsalar da önünde sonunda denize çıkıyorlardı. Öteki çocuklar mahalle aralarında topaca kamçı sallar, çatal dala lastik bağlar, dut ağaçlarından dut toplarken ben deniz kıyısına kaçardım. İşte bu yüzden biraz ötemizdeki çıkmaz sokaktan başka her yer bana yasak edilmişti. Denizci bir ailenin deniz tutkunu oğlu Mahmut böyle başlar yaşam öyküsünü anlatmaya. Mahmut'un amcası Davut'un seferde ölmesi yaşamını değiştirir. Babasının kararıyla kara adamı olacaktır. Mahmut eski bir denizci olan ama geçirdiği bir kaza sonucu karada eskicilik yapan Halil Usta'nın yanına çırak olarak verilir. Baba Halil Usta'nın yaşadıklarının sonucuyla denizden nefret ettiğine inanır. Oysa durum tersi olur. Deniz aşkıyla yanıp tutuşan Halil Usta tüm bilgilerini Mahmut'a aktarır. Eskeci dükkanının çevresi de Mahmut'un deniz aşkını besler. Özellikle duvarları gemi resimleriyle dolu olan kahve. Mahmut ustasına çay söylemek için gittiği kahvede resimleri seyreder. Bu resimden sonra... Çivilere kulplarından küpeler gibi takılı duran bir dizi kahve fincanı gelirdi. İşte o fincanlardan sonra gelen resme saatlerce baksam doyamazdım. O resim bir gemicinin yaptığı bir gemi resmiydi. En küçük ayrıntısı bile unutulmadan her ipi kapkara bir mürekkeple birer birer çizilmişti. Makara sapanlarından tutunuz da... Metaforalara, hem de yelkenleri çevreleyen gravin halatlarına varıncaya kadar bir resimde olduğu gibi değil bir plandaki gibi birer birer gösterilmişti. Bu gemi birbirinin eşi geometrik dalgalar üzerinde kayıp gidiyordu. Ustamın anlattığı her şeyi o resimde gidip buluyordum. Ustam öğretmenim idi ise, işte burası da dershanemdi. Mahmut'un eskici dükkanında ayakkabı tamiri yerine denizcilik öğrendiği babasına söylenir. Mahmut artık Halil Usta'nın yanına değil mahalle mektebine gidecektir. Dükkanda çalışacağı son gün ustası Mahmut'u sınavdan geçirir. Sorduğu her soruya doğru yanıtlar alması ustayı keyiflendirir. Mahmut sırasını şaşırmadan bir teknenin harekete geçişini anlatır. Ben bunları sırasıyla söylerken ustamın yorgunluğu geçti. Mola Burina, Grandi Tira, Mola Maestra diye ünlenen de biz de söylenenleri yapınca geminin başı rüzgardan açılmaya koyulur. İşte o zaman Burinaları, Mola, Triket yelkenini tumba ederiz. Bazılarımız Pruva serenlerini Prassia Toka'ya alır. Dümenci dümen yikesini ortaya getirir. Aganta, Sukuta flok denilince flok sukutalarını çeker, kasarız. Artık bütün yelkenler rüzgarla dolmuştur. İşte o zaman son emir. Yani Aganta, Burina, Burinata kumandası verilir. Kayık şarıl şarıl rüzgarın gözüne işler. Çok fazla teknik sözcük var. Açıklayalım mı? Ah, hayır. Meraklısı arayıp bulsun. Sadece esere adını veren emre açıklayalım. Tamam. Aganta Burina Burinata, geminin yola çıkmasını emreden bir gemici terimidir. Usta ve çırak öyle bir coşkuya kapılırlar ki emir sözcüklerini birkaç kez yüksek sesle yinelerler. Çarşı esnafı da aynı coşkuyla onlara katılır. O günden sonra insanlar birbirlerini aganta sözcüğüyle ile selamlarlar. Mahmut'un okul günleri mutsuz geçer. Deniz sevdası azalacağına artar ve gündüz düşleri görmesine neden olur. Bu onun sık sık öğretmen tarafından cezalandırılması demektir. Ağlamadan dayaklara katlanır. Sınıf arkadaşı erkek Fatma onu tek anlayan insandır. İkisinin arasında sağlam bir dostluk kurulur. Fatma bir balıkçının kızıdır. Okuldan arta kalan zamanlarında babasıyla denize açılıp babasına yardım eder. Onun desteğiyle Mahmut babasını razı ederek iki günlüğüne de olsa onlara katılır. Dinleyelim. Bir gün Topal Hoca beni yine falakaya çekmişti. Yine gık demedim. Fatma'nın bakışı üzerimdeydi. Onun gözleri yeşil değilse mavi, mavi değilse yeşildi. Ama kız bana bakarken gözleri derin deniz akıntıları gibi koyulaştı. Kirpikleri titredi ve alt kirpiklerinde pırlantalar gibi parlayan gözyaşları gördüm. O ağlasın diye dayak yemiyordu ama içim kan ağladı. Okuldan çıkarken bana yanaştı. Babama söyleyeyim de ''Babandan izin alsın. Balığa gittiğimiz zaman sen de gel.'' dedi. Babamdan izin almak kolay değildi. Ama kızın yalvarışı o kadar candan ve yakıcı olmuştu ki izni koparmış. Okula giderken koşa koşa bana geldi. Gözleri birbirine çarpılan yeşil cam parçaları gibi çıngılıyordu. Bana muştuyu vermeden önce onun içleri gülen gözlerinden duydum. Kumsallıkta iki kere dönmek üzere perende attım. Fatma'ya sarılıp şapur şupur öptüm. Düşleri gerçekleşen Mahmut kesin kararını verir. Denizden ayrılmayacaktır. Babasının seferde olduğu sırada... ...annesini zor da olsa ikna edip amcası Hakkı reis'in ekibine katılır... Hakkı Reis, pek sevilen bir insan olmayıp, çalışanlarına kötü davranan, az ücret ödeyen biridir. Mahmut, onun bütün kaprislerine katlanır. Denize açıldıktan bir süre sonra, Kuşadası'nda babasıyla karşılaşır. Dinleyelim. Ertesi günü babama çarşıda rastladım. Kalabalığa karışıvereyim dedim ama olmadı. Beni görmüştü. Ona gittim. Duygu ile ağırlaşmış sesiyle. Evladım niye böyle ettin? Yaptığının nereye varabileceğini hiç düşünmedin mi dedi. Sesi derin bir sevgiyle okşayıcıydı. Babama öyle acıdım ki gırtlağımda bir şey düğümlendi. Neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktım. Kendimi zor tuttum. Baba dedim... ''Düşünmesine düşündüm. Nereye varırsa varsın. Belki budalalık ettim. Başka türlü yapmak elimde değildi. Kaderim böyleymiş. Sen acınma baba, ben memnunum.'' Bir dua okuyormuş gibi dudakları titredi. Gözlerime uzun uzun baktı. Başını acıyla salladı. ''Pekala yavrum. Yolun açık olsun. Seni denizden vazgeçirmek için ne paramı?'' Ne sözümü, ne gönlümü esirgedim. Allah yardımcın olsun dedi. Mahmut'un babasının son görüşüdür. Çünkü bir süre sonra teknesi batan babasının bu kazada öldüğünü öğrenir. Artık annesine bakma sorumluluğu Mahmud'undur. Amca Hakkı reisin kötülüklerine ve cimriliğine dayanamadığı için ondan ayrılıp, Başka gemilere geçer. Gemide olmak koşuluyla her türlü işte çalışır ama bir türlü para biriktiremez. Annesine de fazla yardım edemez. Yakın bir zaman sonra da annesinin öldüğünü öğrenir. Mahmut yıllar yılı Akdeniz'de oradan oraya dolaşır. İlk gençliği denizlerde geçer. Ölüm tehlikeleri, açlık, parasızlık, yoldaşı olur yıllarca. Sonra bir gün yurt özlemi çakmak çakmak mavi gözleriyle Fatma'nın özlemi ağır basınca memleketine döner. Dinleyelim. Dönüş yolculuğunda en çok heyecanlandığım dakika... Arşipel denizine girdiğimiz dakikaydı. E sözü uzatmayalım. Birkaç lira ile İstanbul'a gittim. Bir Karadenizli taka ile de İzmir'e. Ondan ötesi kolaydı artık. E sonunda Erkek Fatma'ya kavuşacaktım artık. Onda herkesle arayıp arayıp da pek az bulduğum ya da hiç bulamadığım ve hep özleyip durduğum bir şeyin pek çoğu vardı. Neyse. Memlekete ulaştım. Memleketin güneş yanığı ve yolun tozu toprağı ile ezberleşmiş çocukları arasından geçerek evimin kapısının önüne vardım. Evi bir yıkıntı halinde buldum. Kapının anahtarı komşumuz Hüsniye Bacı'daydı. Onu aldım. Evin önünde bahçe vardı. Otlar boğulmuş. Annemin diktiği iki gül ağacı, karanfiller ve daha başka çiçeklerin hepsi kurumuş. Yalnız sabırlıkla iki yüksek hurma ağacı olduğu gibi duruyorlardı. Bahçede deniz görünüyordu bakışları ve düşünceleri hep denizde kulağı hep rüzgarda yaşamış olan kara kuru anacığımı oracıkta öyle özledim ki sonra onun mezarını aradım çamın altında hacı kadının sağ tarafına gömdülerdi dediler orada bir değil dört mezar yani toprak kümesi vardı bunların yalnız birinin üzerinde bir tahta parçası duruyordu üzerindeki yazılar da yağmurla ve güneşle silinmişti. Anamın mezarını bulamadım gitti. Mahmut ilk iş olarak evi temizler, onarmaya çalışır. Hiçbir şeyi beklediği gibi bulamaz. İnsanlar, çevre, her şey değişmiştir. Bir an önce Fatma'yı görmek isterse de ona ulaşamaz. Fatma'dan ölmüş gibi bahseden insanlar Mahmut'u kaygılandırır. Sonunda bir akşamüstü Fatma'yı görmeyi başarır. Fatma onu fark ettiğinde futası yani örtüsüyle kapanmak isterse de Mahmut onun oyulan gözünü şişmiş kabarcıklarla dolu kırmızı yüzünü görür. Bu korkunç görüntü kısa bir süre Mahmut'u etkiler. Sonra toparlanıp onunla konuşur. Fatma şaşkın bir durumda kesik kesik kendisine ne olduğunu anlatmaya çalışır. Mahmut üstünde durmaz. Yine de onunla evlenmek istediğini, bunun için döndüğünü açıklar. Bunun üzerine Fatma düşüneceğini ve yarın tekrar gelmesini söyler. Mahmut... Özlem burada bitirelim. E, Fatma'ya ne olmuş biraz ipucu versek? Yanıtı kitapta. Evlenecekler mi? Mahmut'un deniz tutkusu bitti mi yani? <gülüyor> Okurlara da bir şeyler bırakalım. Tamam başka soru yok.